Yeni bir Sos programına daha hoş geldiniz. Bugün yağmurlu bir pazartesi günü. E, Dileriz haftanız güzel geçen, bu geçer. Bugün mikrofonun başında Anıl. Merhaba. Ben Deniz ve Oğulcan var. Merhaba. E, evet bugün Hayat Sen'de Gençlik Akademisi Derneği'nden Dilara Hanım'la konuşacağız. E, kendileri devlet korumasında yetişen çocuklara yönelik toplumdaki algıyı değiştirmek için bir girişimde bulunmuşlar ile bir arada çalışmışlar ve bunun üzerine konuşacağız. Ee, Diler Hanım hattaysa kendisine bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba, nasılsınız Diler Hanım? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ee, öncelikle birazcık sizi tanıyabilir miyiz? Aslında çok uzak olduğumuz, hani ne tür çalışmalar yaptığında bilmediğimiz bir dernek Hayatsan'da Hı -hı. Gençlik Akademisi. E, önce bir derneği evet. tanıyalım, sonra yaptığınız girişim üzerinden birazcık konuşalım dedik bugün. Tamam, tamam. E, Hayat Sanat Gençlik Akademisi Derneği, 2007 yılında devlet korumasından yetişmiş ve daha sonra devlet korumasından olan e, gençler e, tarafından kurulmuş bir dernek. E, derneğin e, ana faaliyetlerinin temeli işte e, devlet korumasında e, yetişen bireylerin hayata ayrımcılığa uğramadan eşit bir şekilde ...atılmasını sağlamak ve e, dernek e, devlet korumasında yetişen e, bireylerin e, toplumda sosyal ve ekonomik e, fayda sağlayan bireyler olduğunu e, topluma anlatmaya çalışıyor. Ee, peki yaptığınız bu projeden bahsedebilir misiniz bize? Yani neden bu proje, neden böyle bir proje yapma gereği duydunuz acaba? E, evet, e, çünkü... E, Devlet ve e, devlet konusuna yetişen çocuk ve gençlere yönelik toplum ve medya nezdinde olumsuz e, bir algı var ve biz bu algıyı söylem söyle söylemi değiştirmek istiyoruz. Bu yüzden bu projeyi yaptık. E, proje e, sosyal Duvarları kadın projesi. Sosyal hizmetler, e, çocuk, gençlik ve kadın hakları alanında faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği Korunmaya Muhtar Çocuklar Vakfı ile Koruyucu Aile ve Evlat Edilme Derneği'nin ortak çalışması şeklinde ortaya çıktı. Devlet korumasına ilişki halime yetişmekte olan çocuk ve gençlerle ilgili medyada yer alan haberlerin arşivlenmesini ve analiz edilmesini proje kapsıyor. Proje süresince avukatlar, sosyologlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ile kurumda kalan ve kurumdan ayrılan gençlerin katılacağı toplantılarla biz e, bu analiz çalışmalarını yürütüyoruz ve e, proje sonunda kapsamlı bir e, rapor oluşturacağız ve bu raporu basın kuruluşlarına, kamu kurumlarına, biz toplum kuruluşlarıyla paylaşacağız. ve Böylece e, medyada ve kamuoyunda kapsamlı bir farklılık oluşturmaya başlıyoruz. Peki e, medya adrenizi dediğiniz nedir acaba? Yani aslında şöyle bir soru geldi benim aklıma Oğulcan'ın sorduğundan sonra. Biz de aslında e, kendi radyo programımızda daha önce bir programı buna ayırdık. Bazen de programlardan önce e, birazcık acaba gazetelerde, dergilerde çocuklar nasıl, e, bu çok belki yanlış bir tabir olacak ama afişe edilmiş... Bunu bakıp evet. e, çok yanlış tabirler buluyoruz fakat aslında biz de çocuk haklarıyla alakalı bir program çekiyoruz ve belki bizim de yanlış kullandığımız tabirler vardır bu medya analizi nedir sorusuna ek olarak ben de şunu sorabilirim ki hı hı. acaba basılı bütün gazeteleri, dergileri ya da görsel medyayı mı incelediniz? E, şu şöyle evet basıl gazeteleri indirdik e, görsel medya e, şu şekilde oldu hani bunu bir hani takip sistemiyle değil de e, rastladığımızda biz hani bunları e, rastladık ve hani sosyal medya üzerinden işte şu dizide hani böyle bir kullan işte kimse çocuk kullanılmış veya timali kullanılmış gibi işte bunu sosyal medya üzerinden paylaştık ben size e, analiz kısmımızı şöyle anlatayım ee, özel bir haber ajansından bize devlet koruması, çocuk esirgeme çocuk yurdu, çocuk yuvası, istismar, seçek, yani e, sosyal istihdamcılar, çocuk esirgeme kurumu, tecavüz, yetimhanes, sevgi evi ve çocuk evi e, anahtar kelimeleri eşliğinde her gün haberler geliyor. E, biz işte e, 1 Eylül'den 31 Aralık'a kadar 7 44 tane haber taradık ve bu haberlerin içinde 587 tane haberde hatalı dil kullanımı var. Bu hatalı dil kullanımı da etiketlemenin en büyük yardımcılarından bir tanesi. Olumlu sadece sekiz tane haberimiz var. Olumsuz haber sayımız da yetmiş yani olumsuz derken insanların kafasında devlet korumasına içeren çocuklarla ilgili veya gençlerle ilgili yani direkt hani olumsuz yargılar oluşturabilecek insan haberler. Hatalı değil kullanımına gelince, e, örnek vermek istersem hani bunu biz doğru sözlük çalışmasıyla ilişkilendirdik. Mesela evlatlık alma e, çok fazla çıkıyor gazetelerde. Biz bunun yerine evlat edinme kelimesini öneriyoruz. Çünkü hani çocuk burada hani almak, vermek, çocuk metalaştırılıyor ve biz bunu doğru bulmuyoruz. Yerine evlat edinme öneriyoruz. Örneğin mesela yine kimsesiz çocuk, yani kimsesiz çocuk derken Devlet korumasında kalan çocuk ve gençlerin çoğunun işte anne ve babaları, akrabaları var. Yani onlarla görüşüyorlar veya görüşmüyorlar ama sonuçta hiç kimse kimsesiz değil. Bunun yerine devlet korumasındaki çocuğu öneriyoruz. Yine yetimhane Türkiye'de olmayan bir kurum. Bunun hı hı. yerine işte yetiştirme yurdu, sevgi evi, çocuk evi ve çocuk yuvasını öneriyoruz. Daha sonra yine çok sık... Karşılaştığımız mesela yuva çocuk kelimesi hani yuva çocuğu ve kimsesiz çocuklarım çocuklarımızın kategorize ediliyor yani belli bir hani bir sıfat sıfatlandırılıyor uh -huh. bunun yerine de mesela yuva çocuğu yerine de çocuk yuvasında yetişen çocuk kelimesini uh -huh. öneriyoruz yine mesela çocuk yuvası şey yuva çocuğu mesela çok sık çıkıyor mesela yuva çocuklarına doğum günü yuva çocukları sevindirildi gibi hani birazcık da böyle e, dikkat çekmek amaçlı. Biraz hani insanlarda acıma, merak duygularını işte uyandıracak başlıklar atılıyor bunun için. Yani. Ama biz bunları, bunun yerine hani çocuk yuvasında yetişen çocuk dengesini öneriyoruz. Yine işte evlatlık yerine hani evlat edinilen, yine işte çocuk alma yerine, çocuğu evlat edinme, biraz önce de bahsettiğim gibi hani çocuğu metalaştırmak yerine hani onun Birey ve yani onun hani e, çok iyi açıklayamadım burada. Yani çocuğun metalaştırmasına karşı Karşısınız. çıkıyoruz. Ama aslında evet. bir yandan da gazeteler ve dergiler yani bizim de yaptığımız araştırmalarda şunu yani düşünüyoruz ki gazeteler sürmanşetlerine o kadar etkileyici bir başlık atıyorlar ki bununla birlikte satışlarını arttırıyorlar. Ama sadece kendi çıkarlarını düşünürken geri kalan çocukları düşünmüyorlar. Sanırım siz de bu noktada duruyorsunuz değil mi? Evet, evet. <Gülüyor> mesela size şöyle bir örnek verebilirim Yani bir iki ay öncesinde e, Taksim Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili bir haber Çıkmıştı mesela orası bir Rehabilitasyon Merkezi ve çocuk evi değil orası ama Haberin başında işte devletin Çocuk evinde Fuş rezaleti gibi baş başlık Katılmıştı mesela haberin Haberini sadece başlığını okuyan bir insan yani bunu şey sanabilir yani. Hani orasını çocuk evi olarak algılayabilir ama aslında hı hı. içeriğine baktığımızda or işte Taksim Rehabilitasyon Merkezi orası. Yani yanlış aslında hani dikkat çekici olmak amacıyla yanlış bilgiler vere verebiliyor gazetelerimiz. Evet maalesef çünkü yani kendilerini düşünüyorlar sadece kendi çıkarları için. Evet hı hı. evet. Yine bizim değiştirmek istediğimiz kavramlardan bir tanesi korunmaya muhtaç çocuk. Biz bunun yerine koruma kararı alınan çocuk veya koruma altına alınan çocuk kavramını öneriyoruz. Çünkü yani korunmaya muhtaç derken zaten korunma hak temelli olan bir şey. Çocuklar zaten ya anne ve babaları tarafından korumalı ya da devlet tarafından korunmalı. Yani muhtaçlık burada yanlış bir kavram. Kelime oluyor, evet. Evet, evet. Ee, pekala, sizinle sohbetimize devam edeceğiz. Belki kısa bir şarkı dinleriz değil mi Oğulcan? Evet, şarkıdan sonra burada mıyiz peki Oğulcan? <gülüyor> evet. evet. Tamam, <gülüyor> şarkıdan sonra tekrar sizinle birlikteyiz. Tamam. that you Müzik beautiful. I said it there and then I laid aside all resistance Forgot to say amen And when you raised your hands to me A glow therein I saw A baby of the morning A sleep in nature's law And it begins to seem like summer Almost gone, gone, gone, like the wind that blows the leaves out on the lawn. I determined that I loved you. You determined I am he. Determined, both together, we meet our company. And the feathers of the wild dove Floating to the ground Gliding through the branches Spinning slowly round As we wait in the mountains For the song That revives what's been between us All along In cons there was absurdity, in nice there was the shore, in Monaco there were casinos, in Asia there was war. And the papers were American, the peaches fresh with cream, people with vibrations, just wild robots by some stream. And now we grasp imaginary strong and shuffle through the sea with bright new cloth. If what we know can save us, then it's Had time to make the try Every time they try to make us Servants of some lie All oh, the children born of bodies Involved with pattern schemes It's a funny, a funny world you live in Till you learn that it's a dream Sea serpents on a rocket Made a claim Explaining How we were Yesterday Still I said that you were beautiful I said it there and then I laid aside resistance Forgot to say amen And I, when you raised your hands to me A glow there and I see The childhood of that beauty Which belongs to you and me And I realize That summer is never gone wrong like the wind that blows the leaves out on the lawn out on the lawn Şarkımızı dinledik. Dilara Hanım'la sohbetimize devam ediyoruz. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse programın ilk yarısında Hayat Sen'de Gençlik Akademisi Derneği ve diğer 5 kuruluşun birlikte yürüttüğü bir projeden bahsetmiştik. Evet. Ee, evet. Ee, biz aslında arada da konuştuk. Bazı Hı -hı. bir anlamadığımız bir soru vardı. Bu, siz katılımcılardan bahsettiniz. Bu katılımcıların e, isimlerini ve bu projede ne, ne görevi aldıklarını söyleyebilir misiniz bize? Evet. Evet. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği hı -hı. proje ortaklarından, Habitat Kalkınma İletişim Derneği, Korumaya Muhtar Çocuklar Vakfı e, ve Koruyucu Aile ve Evlat Edilme Derneği proje hı -hı. ortaklarından. E, e, bunlar bizim analiz toplantılarımızda katılıyorlar ve işte haberler haberleri beraber değerlendiriyoruz ve proje sonunda da beraber bir rapor hazırlayacağız. Hı hı. Peki proje ne an... zaman sonlanacak? E, proje 1 Nisan 2004 tarihinde sonlanacak. <gülüyor> 2 Eylül 2013'de başladı. 1 Nisan 2014'te de son sonlanacak. Ayıracak. Peki e, ben size bir soru sormak istiyorum. E, bu e, Olumsuz dediğiniz tüm haberleri peki hiç olumlu örnek yok mu? Ya da olumlu Yok. bir dille evet. haber yazan evet. bir gazete, dergi, evet. internet sayfası. Evet, olumlu var. Olumlu sadece 8 tane var. Yani bu da e, taradığımız haberlerden yaklaşık birlik kısma denk geliyor. E, şu şekilde ben örnek vereyim. Devlet korumasına yetişmiş e, galiba Kayseri'deydi. E, bir fotoğrafçı vardı. E, haberde sadece ne onun devlet korumasına yetiştiğini sadece bir cümlede geçiriyordu ve... E, Geri kalan haberin içerisinde Sadece kişinin yaşamından işte Fotoğrafçılıktaki başarılarından bahsediyordu Bu bizim için hani Olumlu sayılabilecek bir haberdi Öte yandan mesela buna çok benzeyen Daha önce de bir haberle karşılaşmıştık İşte yerelde çıkmış İşte yerelde çıkan bir haberdi bu İşte devlet korumasında Yetişen 3 tane Gencimiz Üniversiteyi kazanıyor ve Orada mesela şu şekilde başlıklar atılıyor. yetiştirme yurdunda üniversite işte yetiştirme yurdunda yaşamasına rağmen üniversiteyi kazandığı gibi aslında hani burada şey olarak haber verken işte bir başarı, başarıdan bahsediyor ama haberin başlığında yine bir olumsuzluk var. Bu da hani devlet korumasında yetişip de hani üniversiteyi kazanmanın çok zor. Zor, evet, zor yani sanki devlet yurdunda yetişen bir üniversiteyi kazanamazmış evet. gibi bir algı yaratıyor evet, insanların evet. kafasında. Evet, burada yani çok büyüt, büyütülmüş, Olar mucize bir, Hı -hı. bir şey gibi gösteriliyor. Aslında şöyle Hı -hı. bir şey var, devlet yurdunda yetişen çocuklar aslında sosyal dezavantajlı bir grup oluşturuyorlar zaten. Ve evet. üstüne üstlük medyada da böyle bir dil kullanıldığı zaman e, gelecekleri, gençlikleri daha da e, belki çekilemez bir hal alıyor onlar için olabilir mi? Çünkü yani Kesinlikle şunu da çok merak böyle. ediyorum... Çocuklarla konuşuyoruz, toplantılarda kendileriyle de diyaloğa geçiyoruz dediniz. Acaba onların hı hı. düşünceleri neler? Yani e, devlet yurdunda yetişen bir çocuğun, orada kalan bir gencin sizin yaptığınız bu çalışmaya bakış açısı neler? Ya kendileri de zaten hani biz onlarla konuştuğumuzda genelde Hı -hı. başarı öyküleri projemizin başarı öyküleri kısmi için de yani kendileriyle çok sık irtibata geçiyoruz. E, kendileri de işte hani bu durumdan çok rahatsız olduklarını medyada işte maalesef böyle bir söylemin olduğunu özellikle işte dizi ve filmlerde buna çok sık olduklarını belirtiyorlar. Hı -hı. Öyle söyleyeyim size. Aslında bir de evet. şöyle de bir şey var yani. E, dergilere, gazetelere ve bahsettiğiniz dizilere, filmlere baktığınız hı hı. zaman bir tabaka çok yukarıdadır ve istediklere her şeye ulaşabiliyordur. Bir tabaka da çok aşağıdadır ve aslında hiçbir şeye ulaşamıyordur. Bunun bir ortası evet. yok ve yani e, haberlere baktığınız zaman da magazin kısmında haberlerin e, parası varlıklı olan ailelerin, çocuklarının yaşantıları ve sizin verdiğiniz örneklerdeki gibi e, sosyal dezavantajlı grupları kötüleyen haberler var. Evet. Bir de mesela devlet korumasında olmak Mesela üçüncü sayfa haberleriyle işte hırsızlık, cinayet, tarih, hı hı. tecaviz vesaire işte diyelim ki kişi devlet korumasında işte annesi ve babasının başına işte işte cinayet, hırsız vesaire gibi şeyler geliyor ve direkt hani sonra devlet koruması altına alındı diyor haberde ve hani burada şey gibi oluyor hani devlet koruması altında yetişenlerin hep mi olumsuz şeylerden geliyorlar gibi bir ilişkilendirme hı hı. yapılıyor aslında peki e, ya bu kadar devletin kurumlarından ve tabirlerden bahsettik devlet bu konuda ne yapıyor yani bu e, ne, ya da ne yapabilir belki bunu sormalıyım e, medya medyada çıkan söylemler hakkında mı hı hı, hı. Yani belki bir engelleyici bir yasadır, başka bir şeydir. Ne olabilir? Evet, ben zaten biz, proje bitiminde hani bu raporu biz e, aile ve sosyal politikalar bakanlığı ile de paylaşacağız. Hatta bu e, doğru sözlük kısmında hani önerilerimizi de sunacağız kendilerine. Hı -hı. Belki hani yasalaştırabilirler bunu. Hı -hı. Ama hani şu ana kadar yapılmış bir çalışmaları olduğunu ben duymadım. Öyle söyleyebilirim size. Maalesef pekala e, biz Sos Küçüğün diye bir program sunuyoruz aslında ve belki diyorum bizim de böyle yanlış söylediğimiz bir ya da yanlış kullandığımız bir dil vardır bize ne önerebilirsiniz Hı -hı. yani işte şuna dikkat etmeniz bile bizim için aslında çok yararlı olabilir yani aslında hani biraz önce de ben bahsettim Hı -hı. yani kimse çocuk Kullanmasanız mesela yetimhane yine çok yerleşmiş bir kalıp hani bunu kullanmasanız yine işte evlatlık kelimesi çok fazla hani hani bunları hani insanlar zaten bilerek söylemiyorlar ama bazen rencide edici olabiliyor mesela bunlara dikkat edebilirsiniz veya işte çocuk esirgeme yurdu da aslında artık hani böyle bir kurum yok hani bunun yerine yetiştirme yurdu çocuk yuvası, çocuk evi sevgi evi gibi hani doğru kalıpları kullanırsanız Hı hı. Ama yani aslında bahsettiğiniz tabirlere baktığımız hı hı. zaman mesela şeyi fark ediyorum 1970 siyah beyaz Türk filmlerinden bile böyle kullanılan bir tabirdir yetimhane tabiri. Evet. Böyle evet, o kadar evet. böyle aklımıza zihnimize yerleşmiş ki sürekli kullanıyoruz aslında. Evet öyle ama maalesef mesela günümüz dizilerinde de çok hı hı. karşımıza çıkıyor yetimhane kavramı öyle söylemiyorum bir de mesela onlar kelimesi aslında çok hani dışlayıcı bir kelimedir ama ne yazık ki onlar kelimesine de biz çok rastlıyoruz hani bunu da aslında dikkat ederseniz yani onlar demek yerine yani onlar zaten tamamen dışlayıcı bir söylem bunu da dikkat ederseniz çok seviniriz ee, bu projeye ilgili peki son olarak ne söyleyebilirsiniz? proje ile ilgili ya da olarak. genel olarak ne söylemek istersiniz? Evet, e, projenin hedefi, yani biraz önce de söylediğim gibi basın mensuplarının dil, dil dönüşümü gerekiyor basın mensupları için ve hani bizim önerilerimiz dikkate almalarını, kendi kurumları içerisinde de e, bu önerileri yaygın yaygınlaştırmalarını <gülüyor> istiyoruz ve bundan sonra hani medyada çıkacak haberlerde olumsuz söylemlerini ve sağlık kullanımların sayısını hani büyük ölçüde e, biz en aza düşürmek istiyoruz. Onlardan da bu konuda yardım istiyoruz yani. Pekala. Ve işte e, tüm hani faaliyetlerde, haberlerde hani acıma duygusundan uzak karsılanan bir yaklaşım ve hani benim benimsenmelerini rica ediyoruz. Hı hı. Pekala Dila Hanım çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Dilerim e, projeden abi. sonra da birlikte bir program daha çekeriz belki sonuçlarından bahsederiz bu sefer de. Evet, inşallah. Umarım, umarım. <Gülüyor> i̇yi günler. Umarım, iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ee, evet, e, Dilara Hanım'a veda ettik ve kendisiyle birlikte, kendisi Hayat sende Gençlik Akademisi Derneği'nin çalışanı. E, yapmış oldukları bir çalışma vardı. Devlet korumasında yetişen çocuklara yönelik toplumdaki algıyı değiştirmek için yaptıkları bir girişim vardı. Aslında bunun üzerine konuştuk ve Dilara Hanım'ın çok güzel noktalara değindi. E, kullanmamamız gereken tabirlerden bahsetti. Onların yerine mesela yetimhane yerine kullanmamız gereken sevgi evi. Gibi tabirlerin olduğunu ve bunları kullandığımız zaman aslında bir toplumun parçasını oluşturduğumuz diğer insanları da ötekileştirmediğimizden bahsetti. Daha doğru kullanımlarla birlikte. Hı hı. E, bugünlük programımızın sonuna geldik aslında. E, e, bize söz küçüğün ulaşabilirsiniz. Evet hafta evi tekrardan burada olacağız. Evet. E, Görüşürüz diyelim o zaman. Evet. Bugün e, Oğulcan, Anıl ve ben sunduk programı bendeniz. E, haftaya tekrardan buradayız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı